İyidir Hacivat, sen nasılsın? İyidir, iyidir de biraz kırgınım. Hoppala, ben ne yaptım yahu? Yok o manada demedim. Bahar yorgunluğu herhalde. Bir halsizlik, bir sıkıntı filan. Bu bir hastalık mı şimdi yani? Önlem alınmadığı zaman hastalığa dönüşebilir. Peki bunun yazı, kışı, sonbaharı filan var mı? Var, kara gözüm var. Ha. Bu mevsimler arası geçişlerde olabilecek bir rahatsızlık. İyi, iyi. Etti dört. Ne dört? Anlamadım Karagöz'üm. Ne bahane dedin? Bahane bulmam lazım. Bahane. Ne bahanesi? İşten kaytarma bahanesi. <gülüyor> Eldekiler tükendi. Bahar yaz yorgunluğu... ...beni bir süre idare ederdi. İlahi Karagöz'üm. Ben anlamam pek o işlerde. Benim de pek anladığım söylenemez Yok bahane bulmaya buluyorum da... ...bir orta kararı tutturamıyorum acıvat Nasıl yani orta karar? Yahu açıyorum telefon patronuna. Diyorum ki hastayım. <gülüyor> Gelemeyeceğim. İyi diyor. Nedir hastalığın? Ben de işim garanti olsun diye... ...sıtmayayım efendim diyorum. O zaman istediğin kadar izin diyor. <gülüyor> aman kara gözüm bula bula sıtmayı mı buldun? O bulaşıcı bir hastalıktır aman hamaazallah. Yahu ne bileyim işte yani garanti olsun hesabından biz de sıtmayız dedik. Bir günde... ...baktım güneş tepede ışıl ışıl... ...açtım telefonu dedim ki... ...oğlan okuldan atılacak... ...gitmem lazım... ...meğerse geçen hafta başarı ödülünü almak için... ...izin istemiştim... E ...onu bana hatırlatınca... E ...yok efendim dediğimi o kız içindi... ...senin üçüzler küçük değil miydi demez mi... ...tabii beşlik sallama hesabına kopardık... ...uyku izinleri güme gitti... ...aman karagözüm... ...sen iyice çorba etmişsin her şeyi... Başka sefer dedim ki patron evi su bastı. Bana bir izin ver ne olur. Geçen gün kesilen suyu ödemek için söylediğim bahaneyi unutmuştum tabi. Yahu bu patronda da ne hafıza var kardeşim her şeyi hatırlıyor. Hafıza megabayti geniş herif. Bence sende balık hafızası var karagözüm. İyi bir şey mi bu kötü bir şey mi balık hafızası? Benim tek dediğim şey şu. Bak bak. Bir de bunu dinle. Bir gün dedim ki tatilden mikrop kaptım. Meğer cenaze için izin almışım. Allah'tan sonra kıvırdım. Merhumu tatil dönüşü kazada kaybettik filan dedim. İyi yutturdum yani. <gülüyor> Hala çalışıyor musun peki? Yok ertesi günü firma batınca mecbur bende çıkmak zorunda kaldım. Ayrıldım attılar ne diyorsanız işte. <gülüyor> Yememiş yani. Yok yemedi bak dostum bence sen bu numaralardan vazgeçer. artık. Aa, bak bak ağzım bağlıyesin, numara dedin de aklıma geldi. Şimdi sen beni yarın iş saatinde bu numaradan ara. Patronun numarası bu. Karagöz okuldan atılan karısını alacak sıtmaya yakalanan cenazesinin faturasını ödeyecek. Üçüzleri tatile çıkaracak. Hasta olan balıkları doktora götürecekti. Kafayı da yemiş değil mi Karagöz? Yok, hasta bahanesi test yapıyor. Sen tepelenmek görmemişsin herhalde. Bunu benim söylemem gerekiyordu sanki. Artık sabrımı taşırdan Karagöz. Bunlara yoracağın kadar işine kafa yorsaydın iş yeri kurardım ben. Bak o zamandaki patrona Kara gözün evini maliye basmıştı. Sonra hoppala hoppala senin beni dinlediğin yok. En iyisi ben kaçayım. Kaçayım mı? Kaçmak. Ha, ha o zaman şöyle de. Hadi hadi gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Ee, gitmem yahu benim bir şeyler bulmam lazım. Yahu tamam kapanışı yapalım. Ben sana bulurum. Ha bulursun değil mi? canım dostum benim. Hadi o zaman kapa bakalım. Kık kık kık kık. Şu Efendim geldik muhabbetin sonuna yaptıysak Hah, muhabbetin sonu geldi ondan ben işe gelemiyorum diyeyim tutar mı acaba? Her o tutmayacak ama birazdan ben seni tutacağım. Yahushi programı bitir. Bitirdim efendim, bitirdim. Yaptırırsak bir kusur affola. Affola efendim.